Te astagal hadis, kelamullah ve hayrel hediyaheddi Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem Ve şerrel umuru muhtefatuhâ ve kulle muhtefez bid'ah ve kulle bid'atın dalâleh ve kulle dalâletin fil nâr Sümme ba'd Değerli kardeşler bu hafta inşallah 19. konu 37. dersteyiz Geçtiğimiz e, sohbetimizde dersimizde hicretten bahsetmiştik İkinci Hicret, Habeşistan'a ikinci hicret. Onu geçtik. Şimdi bu hicretlerin arkasında meydana gelen şeyler ve Hamza radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh'ın İslam'a girişinden bahsedeceğiz inşallah. E, tarih e, sırasına göre bu hadiselerin cereyanı var. Öncelikle e, Habeşistan ve Necaşi ile ilgili ve hicretle ilgili bir takım şeylerden bahsedeceğiz Allah Azze ve Celle Necaşi ve onun patriklerini yani din adamlarını Kur'an-ı Kerim'de övüyor kardeşlerim Necaşinin imanını Necaşinin imanını ve etrafındaki ashabının patriklerin, din adamlarının Kur'an'dan Cafer ibn-i Ebi Talib Radiyallahu Kur an Kur'an okuyor ya. O Kur'an okumasından mütevellit. Kur'an okuduktan sonra bu patrikler ve necaşi ne yapıyorlardı? Ağlıyorlardı. Çünkü İsa Aleyhisselam'a gelen hakikat İsa Aleyhisselam'a gelen vahiy aynı şekilde Cafer Radıyallahu an'ın dilinden, ağzından dökülüyordu. Aynı kaynaktan çıkan şey idi. Hakkı bildikleri için, vahyin, vahyin nurunu bildikleri için hemen orada Cafer ibn Ebi Talib'in okuduğu ayetler neticesinde teslim oluyorlar ve ağlıyorlardı. Necaşi radıyallahu anh, o iman etmişti ama imanını gizliyor. Yanındakiler, yanındakiler, patrikler, din adamları hak olduğunu biliyorlar ama onların Müslüman olduğuna dair bir şey gelmiyor. Necaşi'nin özellikle iman ettiği ve imanını gizlediğine dair rivayetler var ki bildiğiniz üzere Necaşi'nin cenaze namazını ziyabi olarak aleyhissalatu vesselam bizatihi kıldırıyor. Onlar hakkındaki ayet-i kerime kardeşler Maide suresinde geliyor. Şimdi <gülüyor> o ayetlere bir bakalım şöyle göz atalım. Allah Teala Maide Suresi 82 83 84'te bakın ne diyor. Nateciden ne eşedden nas adaveten lilledine El yehuda ve'llezine eşrekû. Âmânu'l Yahud ve'llezine eşrekû. İman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetli olanları Yahudiler ve şirk koşanlar, müşrikleri bulursun diyor. En çok düşmanlık edenler Yahudiler ve müşrikler. Önce Yahudileri zikretmiş Allah'a ve müşriklerdir diyor. وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَوَدَّتَا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُونَّا İman edenlere, mümin kimselere sevgi bakımından en yakın olanlar en yakın olanlar ise biz Hristiyanlarız diyenleri bulursun diyor. Hristiyanlar daha yakındır iman edenlere diyor. Velike bi annahum Velike bi anna Velike bi anna minhum qissisina ve ruhban ve ruhbanın enhum la istakbiruk Bunun sebebi bu Hristiyanlar içerisinde qissiz keşiş dediğimiz keşiş denilen Alimler vardı, Ve ruhbanen abid kimseler. Allah'a çok ibadet eden kimseler vardı. Ve ennuhum la yestekbirun. Onlar büyüklenmezler ve kibirlenmezlerdi. Böyle insanlar olduğu için diyor, Hristiyanlar, mü'minlere daha yakın kimselerdir. Ve idâ sebi'u mâ unzile iler resulü tera'ayyunuhum tefid Peygamber'e, yani Nebimiz Aleyhissenatu vesselama indirilen şeyi dinlediklerinde, duyduklarında gözlerinden yaş boşalıyor diyor. Subhanallah. Mimma arafu minel hak haktan bildikleri şeyden dolayı yani Kur'an'ın getirdiği bu vahyin Allah'tan geldiğini, hak olduğunu bildiklerinden dolayı gözlerinden yaş boşanırdı diyor. Mimma arafu minel hak yekununa Rabbena Amenna fektubna ma ve onlar diyorlar ki bunun üzerine bununla da kalmayıp ya Rabbimiz iman ettik bizi şahitlerden yaz diyorlar fektubna <gülüyor> ama shahidin subhanallah biz şahit olucularız yani bu peygamberin getirdiğine bu hakka şahitlerdeniz diye yaz diyorlar böyle de dua ediyorlar Allah azze ve celle ye. Ve maalana devam ediyor. Diyorlar ki, ve maalana lan ümminu billahi, ve maaja enaminal hak, ve maalana lan ümminu billahi, ve maaja enaminal hak. Bize ne oluyor da Allah'a ve haktan gelen şeye iman etmeyelim? Haktan bize gelen şeye, yani bu vahye, hak, hakka, hakikate, neden iman etmeyelim? Ve وَنَدْمَا وَاَيُّدِهُ لَنَا رَبُّنَا مَعَلْقَامِ الصَّالِحِينَ Biz ümit ediyoruz ki Allah bizi salih kavimlerle beraber girdirir. Yani cennete girdirir. Biz bunu ümit ediyoruz diyorlar. Ve nihayetinde Allah Azze ve Celle haber veriyor. فَاَثَابَهُمُ bima بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِمٍ تَحْتِهَا Allah bu söylediklerinden dolayı yani bu Hristiyanların Hakkı kabul etmesinden dolayı onları altlarından ırmaklar akan içerisinde devamlı kalacakları cennetlere girdi diyor. girdirdi diyor. Söyledikleri bu sözden dolayı. Yani imanlarından dolayı. Hem İsa Aleyhisselam'a gelen hakikate, Hakk'a imanlarından hem de Nebimiz Aleyhisselatü gelen vahye imanlarından dolayı Allahü Teala onları içlerinde ebedi kalacakları cennete girdiriyor. Ve zannike cezaül muhsinin. İşte bu muhsinlerin yani iyilik eden, güzellik yapan, iyi davrananların karşılığıdır. dedi. Ve lezîne keferu ve keddebu bi ayatina ulaike ashabul cehîm. Ve küfredenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar onlar ise cahim'in yani cehennemin ashabı, cehennemin ehli olan kimselerdir. Dedi. Şimdi burada bu ayetlerde işte az önce söylediğimiz gibi Allahu Teala Necashi ve yanındaki kimselerden bahsediyor. Tefsirler bize bunu anlatıyor. Ayetin başında Yahudilerin iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetlisi olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü Yahudilerin tarihinde hep bu var. Yahudiler tarih boyunca geçirdikleri yıllar ve asırlar boyunca hep böyle imana, hakka Allah'tan gelen vahye karşı bizim peygamberimizden önce İsa Aleyhisselam'ın getirdiği şeye karşı hep böyle davranmışlardır. Hep düşmanlık etmişlerdir. Allahu Teala'nın lanet ettiği, Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'nin e, geçmişte geçmişte Kur'an'da bildirdiği üzere lanet ettiği bir kavim. İçlerinden sonradan iman edenler müstesna tabii ki. Böyle bir kanun. Onların hayatları tuzak, aldatma, ondan sonra böyle entrika, komplo kurma üzere kurulu yani. Onların hayatları böyle gidiyor. İman eden kimselere karşı hep yani bir hile içerisinde, tuzak içerisinde geçiyor. Ama Allah Azze ve Celle onların yaktığı ateşi söndürüyor. Maide suresinde haber veriliyor. Kullemâ evgadu nâran Allah, Onlar ne zaman bir ateş tutuştursalar böyle iman edenlere karşı Allah onu söndürecek. Allah onu söndürür diyor. Tabi bunun karşısında mü'minler, iman edenler bir imtihandan geçecek, bir sınavdan geçecek. Ama onların tutuşturduğu bu ateş, mü'minlere karşı olan bu Düşmanlıklarının neticesinde verecekleri zar zarar baki değil elhamdülillah. Allahu Teala onu söndürüyor. Yahudiler biliyorsunuz birçok peygamberi de öldürüyor. Bundan dolayı Hakk'a karşı körler. Zekeriya aleyhisselamı, Yahya aleyhisselamı öldüren bir topluluk. Kur'an bize bunu haber veriyor. Artık bizim Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye de teşvik, öldürmeye de meylediyorlar. Öldürmek için gayret sarf ediyorlar. Kurayza, yanlış hatırlamıyorsam Kurayza Yahudileri Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmek için suikast yapıyorlar. Üzerine taş yuvalıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam fark ediyor ve kalkıyor. Nadir oğullarından, yine Yahudilerden eğer isimler yanlış kalmadıysa aklımda onlar Hayber'de Aliye S.A.V. işini bitirince bir tane Yahudi kadın keçi etiyle Ali S.A.V.'i zehirliyor. Ali S.A.V. zehirliyorlar. Hatta ona yine bir Yahudi nereden olan bir çocuk hizmetçi sihir yapıyor. Ali S.A.V.'a sihir yapıyor, büyü yapıyorlar. Yapmadıklarını bırakmıyorlar yani. Böyle bir topluluk. Buna karşın ayetin haber verdiği Ayetin haber verdiği Hristiyanlar ise içlerinde Rabbani alimler olmasından dolayı abid kimseler, ruhban kimseler Allah'a ibadet eden kimseler olmasından dolayı onlar iman edenlere daha yakın. Ancak burada yine hem geçmişte hem de günümüzde kastedilen tefsirlerin başta İbni Cerir Et-Taber'in haber verdiğine göre bunlar tabii ki dinlerine dinlerine yani böyle sımsıkı yapışan İsa Aleyhisselam'a gelen hakka tabi olan kimseler. Günümüzde dedik, günümüzdekinin sebebi, yani günümüzdekinin e, şekli şöyle. Günümüzde Hristiyanların imanı, Yahudilerin imanı bizim Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve bu dine imanla kayıtlı. Onlardan birisi bu dine girdiği sürece Müslüman olduğu sürece imanları kabul, dinleri kabul. İman etmezlerse, iman etmezlerse bu dine iman etmezlerse onlardan hiçbir şekilde dinleri Hristiyanlık dini, Yahudilik dini kabul edilmiyor. Ayet var çünkü Ali İmran suresinde. Ve men ile bir <gülüyor> taghayran dinen fel la yuqbalu minhu ve huve fil ahireti minel hasirin. Kim İslam'dan başka din ararsa o ondan kabul edilmez ve ahirette de ziyana uğrayanlardan olacaktır. Diyor. Geçmişte İslam'ın gelmediği dönemlerde İslam gelmeden önceki dönemlerde kendi dinlerine göre kendi dinlerine göre amel edenler, Yahudilerden, Hristiyanlardan hak üzere olanlar Hak üzere olanlar tıpkı Necati ve etrafındaki insanlar insanlar gibi, onlar da Allah Azze ve Celle'nin mükafatı ile mükafatlanacaklar. Çünkü Allahu Teala, innalladīne aminu waladīne hādu wal-nassara wal-sabīeen manāmin bil-lāhi wal-yam al salihan fala kafun ʿalayhim walāhim yahzānu bu ayet kerimede iki yerde geçer. Daha önce de bahsettiğim gibi. Maide Suresi ve Bakara Suresi'nde. İman edenlerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve sabilerden Allah'a ve ahiret günde iman eden ve salih amel işleyen kimselere korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Buradaki kastedilen Ehli Kitap, Yahudi ve Hristiyanlar, İslam gelmezden önceki konumları anlatılıyor. İslam gelmezden önceki İmanları anlatıyor. İslam geldikten sonra şu andaki, şu andaki Hristiyanlar ve Yahudiler için geçerli olan tek şey var o da İslam diyor. Onlar İslam'ı kabul etmedikleri sürece, velev ki İsa aleyhisselamın oğul olmadığına, peygamber olduğuna, Meryem'in de, Meryem aleyhisselamın da onu doğurduğuna, babasız doğurduğuna, yani bizim inandığımız gibi inanmış olsalar bile, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu dine inanmadıkları sürece onların imanı, onların dini kabul değildir. Konumuza dönecek olursak, Hristiyanlar içerisinde, Hristiyanlar içerisinde bilen kimselerden, hakka yakın olan kimselerden, alim kimselerden ve sonradan İslam'a giren kimseler mevcut olduğu için, bulunduğu için onlar Ayetin haber verdiğine göre... ...iman edenlere daha yakınlar. Bu yakınlık... ...necaşi ve yanındaki... ...kimselerden kaynaklanıyor. Evet. Çünkü Kur'an'ı işittikleri zaman... ...dayanamıyorlar, gözyaşı döküyorlar. Sübhanallah. Evet. Bezzar'da rivayet edilen bir hadiste sahih olarak geliliyor. Abdullah ibn Zübeyr diyor ki, bu sahabi sözü tabii ki bu ayet-i kerime yani ve izâ sami'û peygambere indirilen şeyi işittikleri zaman, Kur'an'ı işittikleri zaman gözlerinden yaş boşalır. Yaş akıtırlar ifadesi işte Necaşi ve Ashabı hakkında inmiştir diyor. Ayet-i Kerime'de يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَكْتُوبْنَا مَا الشاهدين. Diyor ki o Hristiyanlardan olan kimseler Necaşi ve, e, etrafındaki kimseler Ey Rabbimiz biz iman ettik Bizi şahitlerden yaz diyorlar. Şimdi burada çok önemli bir açıklama var. Dikkatinizi ediyorum Yani bizi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ümmetiyle birlikte şahit olanlardan yaz diye böyle bir, bir duaları var onların. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek, biraz sonra hadiste haber verilecek, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği din ve bu ümmet, yani aleyhissalatü vesselamın ümmeti geçmişteki peygamberlere ve ümmetlerine de şahitlik edecekler diyor. Bizi de onlar gibi şahitlerden yaz diyorlar. Nasıl bu hadiste geldiği gibi. Diyor ki aleyhisselatü vesselam Sünneli İbni Mace'de ve Ahmed bin Hanbel'de sahi olarak rivayet edilen bir hadiste Ebu Said'den diyor ki aleyhisselatü vesselam kıyamet günü nebiler gelir. Bir tane nebi bir peygamber. Beraberinde diyor bir adamla gelir Bir diğer peygamber Beraberinde iki adamla gelir Yani kendisine iman eden bir tek kişi var Yahut iki kişi var Allahu akbar Yahut üç kişi var Veya daha fazla kişilerle Peygamberler böyle Grup grup geliyorlar kıyamet günü Hesap günü çünkü Hesap verilecek Peygamber de verecek Ashabı da verecek Biz de vereceğiz Geçmişteki peygamberler böyle bir kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle geliyorlar. Allahu akber. Ve o peygambere denilecek ki, tebliğ ettin mi? O da evet ettim diyecek. Sonra kavmi çağırılacak, kavmine sorulacak. Sizde bu adam bu peygambere tebliğ etti mi? Onlar da hayır diyecekler. Peygambere tekrar, senin şahidin var mı? Kavmine tebliğ ettiğine dair. O pe peygamber de diyecek ki, evet var. Nedir o e şahidin? O da diyecek ki, Muhammed ve ümmetidir. Sonra Muhammed ve ümmeti çağrılıyor. Bizler, inşallah, iman edenler. Ve aleyhissalatü vesselam çağrılıyor. Sizler bunlara, bu peygamberin kavmine tebliğ ettiğine şahit misiniz? Onlar da evet diyorlar. Peki diyor, siz bunu nereden bildiniz? Yani siz sonra gelenlersiniz de, mi Biz sonra geldik. Önceki peygamberlerin kavimlerine, topluluklarına tebliğ ettiğini siz nereden bildiniz diye soruluyor onlara. Şu konuşmaya bak. Onlar diyorlar ki, bizim Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçmişteki rasullerin tebliğ ettiğini bize haber verdi, biz de onları tasdik ettik diyor. Biz de onları tasdikledik, doğruladık, yani iman ettik. Bundan dolayı biz onlara da şahidiz diyorlar yani. Allahu akbar. İşte Allah Azze ve Celle'nin ayet-i kerimesi söyleniyor. Hadisin devamında. وَكَذَٰلِكَ جَعَنَّاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ şehida. İşte bir bundan dolayı diyor sizi vasat bir ümmet, orta bir ümmet, orta yol üzere giden bir ümmet yaptı. İnsanlar üzere şahitler olasınız. Ve yekunel rasul aleykum şehidâ. Ve rasul yani bu peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de size şahit olsun diyor. Bu ümmet bu ümmet hem kendisine ve kendisinden sonraki Gelen insanlara şahitlik ediyor. Hem de geçmişteki insanlar. Peygamberlere ve kavimlerine şahitlik ediyorlar. Ne diye? İman üzere. Biz onlara iman ettik. ve Vesselam'ı getirdiğini tasdikledik. Dolayısıyla onlar tebliğ etmişlerdir. Diyor. Dolayısıyla o peygamberlerin, kavimlerinin hiçbir hücceti de kalmıyor. Allah Azze ve Celle bunu biliyor. Ama orada da Orada da açık bir şekilde kıyamet günü de ortaya koruyor. Beyinatları, şahitleri getiriyor. Çünkü Kur'an böyle diyor. Şahitler o gün çağrılır, peygamberler çağrılır. Her birine bir soru soruluyor. Tebliğ ettiniz mi diye. Subhanallah. Öyle bir gün, öyle çetin bir günde işte bu ümmet şahitlik edecek. Allah Azze ve Celle gerçekten Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olabilen kullardan eylesin ve ahirette de bizim şahitliğimizi kabul etsin inşallah evet. bu ümmetin şahitliği bir de şöyle geliyor aleyhissalatu vesselam bir gün önünden bir cenaze namazı geçiriliyor diyor ki aleyhissalatu vesselam insanlar konuşuyorlar hakkında iyi iyi şeyler bahsedince aleyhissalatu vesselam da vecebet vecebet vecebet üç defa vacip oldu vacip oldu vacip oldu diyor Sonra başka bir adam geçiriliyor bir müddet. Bunlar cenaze tabi. O adam hakkında da insanlar, ashab yani kötü şeyler konuşunca şöyle kötüydü, böyle kötüydü diye yine vecebet, vecebet diyor. Aleyhisselatü vesselam'a soruyorlar. Sen şöyle bir adam geçirildi vecebet dedin. Ondan sonra arkasından şöyle bir adam geçirdi Yine vecebet dedin. Bununla ne kastettin delince siz ilk geçen hakkında şöyle şöyle yani bu cenaze hakkında iyi şeyler söylediniz, şöyle şöyle şeyler söylediniz. Ben de cennet vacip oldu dedim diyor. İkinci adam hakkında da sizler yine şöyle şöyle söylediniz kötü olarak ben de cehennem vacip oldu dedim diyor. Ve arkasından sizler, sizler yeryüzünde şahitlersiniz diyor Allah'a Evet insanlar şahittir. İman edenler şahittir. Allah Azze ve Celle bizim şehadetimizi şahitliğimizi dünyada da ahirette de kabul etsin. Evet. Tabii bu şahit olan insanlar salih insanlar. Yani. İman üzere olan insanlar. Allah böyle olmayı nasip etsin üzere. Evet değerli kardeşler bu hicret yani Habeşistan'a hicret ve ondan sonra gelişen olaylar neticesinde Kureyş işte bildiğiniz üzere geçen haftada söylediğimiz gibi rahatsızlık hissediyor ve e, kendilerinin ticaret mekanı olan Habeşistan'ın kaptırılmasından, ticaret yerlerinin e, elden kaçmasından korkuyorlar ve oradaki o adil Adalet sahibi, cesaret sahibi, hükümdarın, necaşinin yani iman eden iman eden kimseler tarafından, müminler tarafından e ayartılmasından, onların e hizmetine e hizmetini yapmasından vesaire gibi şeylerden korkuyorlar. Yani iyice bir endişeye kapılıyorlar. Burayı işli müşrikler. Ve neticede de. Ee, yapacaklarını yapıyorlar biliyorsunuz. Oraya iki tane elçi gönderiyor. E, Kureyş. iman edenleri e, teslim etmeleri için. Ve nihayetinde e, Necaş onları teslim etmiyor. Bir de Habeşistan'a kardeşler Yemen'den hicret eden bir grup var. Şimdi ilk grup yaklaşık 15 kişi kadar Habeşistan'a e hicret eden grup biliyorsunuz Mekke'den hicret ediyor. Sonra aradan zaman geçiyor. Ee, aşağı yukarı aynı seneye denk geliyor. 80 küsur kadar kişi ikinci hicreti gerçekleşiyor. Bir de Yemen'den gidenler var. Bunlar da Eş'ari kabilesi. Eş'ari Ebu Musa'l Eş'ari meşhur bir sahabedir bu. Yemen'de Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğunu haber alınca hicret etmek istiyorlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı Yemen'den yola çıkıyorlar ancak rüzgar gemiyi Habeşistan'a götürüyor. Aleyhisselatü Vesselam'a gelecekken oraya gidiyorlar. Ve Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh ile orada karşılaşıyorlar. Cafer radıyallahu onlar hoş bir şekilde karşılıyor, ağırlıyor. Ve Hayber seferine kadar Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayber seferine kadar ee, Habeşistan'da kalıyorlar. Bunlar yaklaşıp 53 kişi kadar bir grup. Yemenli Eş'ari kabilesine mensup insanlar. Sonra Hayber'de Hayber'de, Hayber fethinde geri e, şeye gelince, Medine'ye gelince dönünce yani hicretten e, Habeşistan'dan dönünce Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaşıyorlar, buluşuyorlar. O arada insanlar bunlar hakkında konuşuyor. Tabi Mekke'den Medine'ye de hicret gerçekleşmiş. Medi Mekke'de geri kalan kimseler Medine'ye hicret etmişler. ve Vesselam da dahil. Hayber seferi, seferi gerçekleşmiş. Oradaki insanlar diyorlar ki bu şeyden gelen Hafeşistan'dan gelen Yemenli grup onlara gemi ashabı diyorlar. Bunlar e, yani Hicret hususunda bizi geçemedi diyorlar. Biz hicrette daha erken davrandık gibi bir takım sözler söyleniyor. Hatta bunlar içerisinde Hafsa binti Ubeyş adında bir kadın var. Ömer radıyallahu anh'ın kızının yanına geliyor. Ee, şey, Esma binti e, Ubeyş Hafsa'nın yanına geliyor. Ee, ziyaret amaçlı. Bu arada Ömer radıyallahu anh da kızı Hafsa'nın yanına girince bakıyor ki bu e, Yemen'di Esma binti Hubeyş var. Kızına diyor ki bu diyor Habeşistan'dan gelen e, Habeş, e, Habeşli, Habeşli hicretli mi yoksa Habeşistan'a gidip de Mekke'den gidip de gelen hicret eden kadın mı yoksa e, gemi ashabı mı yani Yemen'den gelen kadın mı deyince Hapsa'da onun Yemen'den e, gemiyle gelen hicret eden kadın olduğunu söyleyince ona diyor ki Ömer radiyallahu anh, biz diyor hicrette sizi geçtik sizden önce geldik Medine'ye ve biz Resulullah aleyhisselatü vesselama daha yakınız daha hak sahibiyiz diyor kadın da bunu duyunca çok kızıyor, sınırleniyor diyor ki siz diyor siz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında o sizi doyuruyordu. Sizin açlarınızı doyuruyordu. Size nasihat ediyordu. Yani cahil kimselere öğütler veriyordu. Biz ise diyor, biz de çünkü onlar Yemen'den direkt Habeşistan'a geçmişlerdi. Uza, çok uzak bir memlekette, sıkıntılı bir yerdeydik. Ve orada Habeş diyarındaydık. Biz Allah yolunda böyleydik. Allah'a yemin ederim ki diyor Hiçbir şey yemeyeceğim, içmeyeceğim Bu söylediklerini Resulullah'a söyleyeceğim diyor. Hani derler ya Yememiş, içmemiş, yetiştirmiş diye İşte buradan kaynaklanıyor Hiçbir şey yemeyeceğim, içmeyeceğim bunda. Ama haklı yani kadın Yemeyeceğim, içmeyeceğim Aleyhisselatü Vesselam'a söyleyeceğim Ne artırırım senin söylediklerini Ne eksiltirim, aynısını söyleyeceğim diyor. Ona haber vereceğim diyor. O kadar kızıyor, üzülüyor çünkü Onlar da Allah için yola çıkmışlar ama Ömer radıyallahu böyle bir ifade kullanıyor. Neticede aleyhissalatü vesselama diyor ki Ömer bana şöyle şöyle şöyle söyledi diyor. Kendilerinin hicrette evvel davrandıklarını, sana daha yakın olduklarını söylüyorlar. Bizim hakkımızda da böyle söylüyorlar diyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki Subhanallah. Herkese hak ettiğin öyle layıkıyla veriyor ki aleyhissalatü vesselam. Adil Allah Azze ve Celle'nin en sevdiği kul o adil olmayacak da kim adil olmayacak diyor ki bu söylenen şeyler siz hak etmiyorsunuz siz hak etmiyorsunuz o diyor Ömer ve arkadaşları onu kast ederek onların bir tane hicreti var ama siz gemi ashabı sizin için iki hicret var siz iki hicret sevabı alıyorsunuz diyor Allahu Ekber hem Habeçistan'a hem tekrar Medine'ye. Bu haberi bu haberi Esma binti Umeyş alınca tüm Yemenlilere Yemenlilere haber veriyor. Onlar da bunun sevinciyle o kadar mutlu oluyorlar ki dünyadan ne verilse bu kadar sevinmezlik diyorlar. Bu kadar sevinmiyorlar yani. O kadar mutlu oluyorlar bununla. Hatta Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh bu Esma binti Umeyş'in aleyhissalâtu vesselâm'dan aldığı bu sözleri tekrar tekrar dinlemek istiyor. Defalarca tekrar ettiriyor yani. Onlar için bir müjde. Sonra aleyhissalâtu vesselâm hadisin devamında ben onları diyor bu eşarilileri, eşari kabilesine mensup kimseleri Kur'an okuyuşlarından tanırım diyor. allah Ekber. O kadar talip ediyor. Yani onlara o kadar e, ikramda bulunuyor. O kadar böyle güzel şeyler söylüyor. Bunlar Kur'an okuyuşundan bilirim. Diyor. Allah onların hepsinden razı olsun. Habeşistan'da kardeşler bir de kim var biliyor musunuz? Ümmü Habibe radiyallahu an, anha Bu Ebu Sufyan'ın kızı Muaviye Radiyallahu anh'ın da kız kardeşi aynı zamanda. Bu hicret ettiğinde kocası Abdullah bin Cahş'in nikahı altında. Yani Abdullah bin Cahş'la evli. Abdullah bin Cahş Hristiyanlığa geçiyor ve orada vefat ediyor. Süfhanallah. İmtihan'a bak. Mümin, iman eden bir kimse İslam'a girmiş sonra oraya gidince Hristiyanlığa giriyor ve vefat ediyor. Tabi Ümmü Habibe radıyallahu anh'a buna üzülüyor. Onun için aleyhissalatü vesselam onu teselli etmek, ona ikram etmek, yani ikram etmek için e, hicret etmiş, bir sürü eziyetlere katlanmış, sabır üzere sabır etmiş, onun için onunla evlenmeyi teklif ediyor. Ve haber gönderiyor. Haberi alan Necaşi, Necaşi, Ümmü Habibeyi i Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la evlendiriyor. Hem de dört bin dirha mehir vererek. Evet, necaş'ı evlendiriyor. Necaş'ın nikahı kıyıyor. Ondan sonra e, yanına bir takım şeyler hazırlıyor. Yolculuk hazırlığı yapıyor Necaş'ı. Hepsini de kendisi veriyor. Yol hazırlığını yapıyor. Bir tane de adam veriyor. Şu... E, bil e, Hasene diye veya buna yakın bir isim. Bu adamla e, Aleyhisselatü Vesselam'ı Ümmü Habibe'yi gönderiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da hiçbir şey göndermiyor geriye. Yani onun için bir şey göndermiyor. Nihayetinde Ümmü Habibe Aleyhisselatü Vesselam'ın Habeşistan'dayken nikahlanmış oluyor. Nikahında da Necaş'a kıyıyor. Ümmü Habibe geldikten sonra tekrar Necaşi'ye veya Habeşistan'a Aleyhissalatü Vesselam bir şey göndermiyor. O zamanlarda Aleyhissalatü Vesselam'ın eşlerinin mehilleri ise 400 dirhemmiş. Ama Necaşi 4000 dirhem ona mehir veriyor. Ve böylelikle Ümmü Habibe'ye bir ikram, ona bir teselli olsun diye Aleyhissalatü Vesselam kendi nikahına alıyor. Aleyhissalatü Vesselam'ın eşlerinin nikahında, evlilik sebebinde hep böyle bir maslahat yatar biliyor musunuz kardeşlerim? Yoksa haşa şehvet düşkünlüğü değil. Hepsinde hepsinde bir maslahat yatıyor. Önemli sebepler var. Yani. Ümmü Habibi de onlardan bir tanesi radıyallahu anh. Bu hicretin Hemen akabinde Bir İsset'in peygamberliğin 6. yılında Hamza radıyallahu anh'ın İslam'ı gündeme geliyor. Hamza radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam'ın amcası. Aynı zamanda süt kardeşi. Aynı kadını emmişler. Süt kardeşler. Ve Kureyş içerisinde çok güçlü, kuvvetli, cesaretli, kahraman diye addedilen bir insan. Hamza radıyallahu anh. Allah Azze ve Celle ona cesaretten, ondan sonra korkusuzluktan, kuvvet, güçten ne varsa ve nesep yönüyle de güç olarak hepsini ona vermiş. Hepsini ona bahşetmiş. Böyle değerli bir insan. Hamza radıyallahu anh. İslam'a girişi, aleyhissalatu vesselama olan hamaseti, yani onu e, koruması, biraz sonra anlatacağım olaydan dolayı onu himaye etmesi sebebiyle gerçekleşiyor. Ali vesselam'a olan düşkünlüğü. Belki de Allah azze ve celle onun kalbine İslam'ı daha önce veriyor ama o biraz ağır davranmış oluyor. Nihayetinde Ali vesselam'ı e, koruma düşüncesi, koruma hamasetinden, hareketinden dolayı da imana girmiş oluyor. Ebni İshak'ın tarihçi İbn-i Sa'd han haber verdiği üzere. Bunu okumuşsunuzdur, izlemişsinizdir. Nebiimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Safa tepesindeyken Ebu Cehil kardeşler Ebu Cehil Ali Sırat'a Sallallahu Aleyhi her türlü şey söylüyor. Azdan gelen şey söylüyor. Ona hakaretler ediyor. Küfür ediyor. Hazreti Sırat'a Sallallahu Aleyhi ve şey demiyor. Hiçbir şey. Susuyor ve mescide giriyor. Mescid-i Haram'a giriyor yani bugünkü Kabe'ye. Bunu duyan, Abdullah bin Cüdane'nin bir tane cariyesi var. Bu Ebu Cehil'in söylediklerini duyan bu cariye hemen Hamza'nın önünü kesiyor. Hamza radiyallahu anh da o anda av yapmaktan geliyor. Elinde de yayı, oku var. Diyor ki senin diyor Kardeşinin oğluna, yani yeğenine Ebu Cehil'in ne söylediğini biliyor musun? Şunları, şunları, şunları söyledin. Ona hakaret ettin, küfür ettim. <gülüyor> Hamza radıyallahu anh o kadar hiddetleniyor ki, hemen gidiyor Ebu Cehil'in yanına. Ebu Cehil de, ileri gelenlerle beraber, arkadaşlarının içerisinde, ashabının içerisinde, Ebu de aynı şekilde o da küfürler yağdırıyor ona kızıyor ve yayıyla birlikte suratına bir tane indiriyor ve onu yaralıyor. Diyor ki ben diyor onun dini üzere. Ben yeğenimin dini üzereyim diyor. Ben yani bundan sonra sıkıysa bir şey yap. manasında. Onu orada işte Ali vesselam, Aleyhisselam, Ali Aleyhisselam'ın eee koruması Hamza tarafından koruması apaçık bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve bu da onun İslam'a girmesine sebep oluyor. Sonra tabii e, bu olay Hamza radıyallahu anh'ın e, bu şekilde Ebu Cehil'i dövmesi, hakaret etmesi neticesinde iki kabile, Meksume oğulları Ebu Cehil'in taraftanları ve Haşim oğulları Hamza yani Nebimiz Aleyhissalatu vesselam'ın taraftanları hemen harekete geçiyorlar. Yani ayaklanıyorlar. Ebu Cehil yatıştırıyor. Diyor ki tamam ben doğru. Bu adamın dediği doğrudur. Ben Muhammed'e kötü şeyler söyledim. Bundan dolayı bırakın diyor. Ve bırakıyorlar. Ondan sonra dağılıyor millet. Hamza radıyallahu an haber verildiğine göre işte bu olaydan sonra İslam'a giriyor. Hamza radıyallahu İslam'a girişiyle o günkü Müslümanlar iyice bir izzet ve güç kazanıyorlar allah Teala onlara ikram ediyor Hamza'yı. Çünkü çok güçlü, kuvvetli, kimsenin bir şey diyemediği, cesaret edemediği bir insan. Artı ve Vesselam'ın amcası. Daha da ve Vesselam korunmuş oluyor. Hani Ebu tarif tarafından korunuyor ya. Hamza'nın İslam'a girişiyle daha da güçlenmiş, korunmuş oluyor. Tabi bu arada müşrikler yapacaklarını yine yapıyorlar. Yine eziyetlerini yapıyorlar. Bırakmıyorlar yani. Sadece Hamza ile kalmıyor. Aradan üç gün geçiyor. Takriben üç gün geçiyor ve Ömer radıyallahu anh'ın İslam'a girişi gerçekleşiyor. Süfane Allah. Ömer radıyallahu anh, Müslümanlara, İslam'a girmeden önce eziyet edenlerden bir tanesi. Onları sıkıştırıyor. O da aynı şekilde çok güçlü. Kuvvetli, e, cesaretli bir yapıya sahip ve genç, dinamik bir yapıya sahip. Yaklaşık 26 yaşlarında, Ömer radıyallahu anh, o dönemde. Hani hakkında anlatılan kız kardeşini dövmesi, orada Kur'an'dan bir şeyler işitmesi, sonra... E, işte o işittiği şeyler işte, Taha Suresi'nde veya başka yerlerden duyduğu şeyler neticesinde kalbinin yumuşamasıyla ile ilgili haberler zayıf diyor müellif. Ama Ömer radıyallahu anh'ın İslam'a e, girişi malum Ömer radıyallahu anh hicretin işte o 6. senesinde Hamza radıyallahu anh'ın akabinde 3 gün sonra Müslüman oluyor. Müslüman olmadan önce bu Habeş'e giden gruptan Ümmü Abdullah var. Ee, Amir bin Rabia'nın zevcesi. Bunlar hazırlık yapıyorlar. Bu hazırlık, hicret hazırlığı. Eşyalarını falan hazırlıyorlar. Ömer radiyallahu Ümmü Abdullah ile karşı karşıya gelince nereye ne yapıyorsunuz diyor. Onlar da hazırlık yapıyoruz. Nereye? Allah'ın arzına gideceğiz. Allah'a ibadet, ibadet için yola çıkacağız deyince Ömer radıyallahu anh sen de mi diyor ey Ümmü Abdullah neden gidiyorsunuz diye böyle üzüntüle, üzüntüsünü dile getiriyor adeta. Üzülüyor onların gitmesine. Ve onlara böyle yumuşak davranıyor. Daha önceleri iman eden kimselere işkence ederken, onlara sıkıntı verirken bu Habeş'e giden kimseleri görünce içinde bir burukluk hissediyor yani. Ve yumuşaklık hissediyor. Ümmü Abdullah da bunu kocası İbn-i haber veriyor. Diyor ki böyle böyle Ömer'le karşılaştım. Bize karşı şimdiye kadar olmadığı kadar yumuşak davranıyor. O da diyor ki Hattab'ın diyor Babasının, Ömer Radyalılar'ın babasının kasteder. Hatta bunu diyor e, eşekleri teslim oluncaya kadar Ömer Müslüman olmaz diyor. Çünkü onun katılığını, güç ve kuvvetinden kaynaklanan, Ömer Radyalılar'ın güç ve kuvvetinden kaynaklanan katılığını bildikleri için İslam'a girmeyecek zannediyor. Bu kadar yani şey görüyorlar, yani imkansız görüyorlar Ömer Radyalılar'ın İslam'a girişini. Hiç kabul edemiyorlar. Ama nihayetinde Ömer radıyallahu anh aleyhissalatu vesselam'ın da duasıyla İslam'a geliyor. Ne diyor aleyhissalatu vesselam? Tirmizde gelen sahih hadiste hadiste diyor ki aleyhissalatu vesselam Ey Allah'ım, İslam'ı şu iki adamla izzetli kıl güçlü kıl. Ebu Cehil ve Ömer İbnül Hattab Ömer İbn-i Hattab ise Aleyhisselatu Vesselam'a en sevgili gelen idi. Yani onu daha çok seviyordu. Nihayetinde de Allah Azze ve Celle Aleyhisselatu Vesselam'ın duasına icabet ediyor ve Ömer'in İslam'ı gerçekleşiyor. <gülüyor> Radiyallahu anh. Onun İslam'a girişiyle ilgili başka şeyler de anlatılıyor. Ancak bunların e, senetleri sahih değil. Tarihçiler diyorlar ki, ee, tabii bu senetler sahih değildir. Ancak tarihi bir olay olarak gerçekleşmiş olabilir. Tarihe e, uygun düşen bazı şeyler olmuş olabilir diyorlar. Ömer radıyallahu an İslam'a girince kardeşler, Beytil Atik'te ilk defa Müslümanlar namaz kıyordu. Beytil Atik yani Kabe'de. Eski ev demek Beytil Atik. Orada o zamana kadar hiç namaz kılamıyorlar açıktan. Ömer radıyallahu anh e, İslam'a girişiyle artık açıktan ibadet etmeye başlıyorlar. Çünkü güçleniyorlar. Ömer radıyallahu an İslam'ın açıktan ilan ediyor. i̇bn Mesud'un ifadesine göre i̇bn Mesud radıyallahu anh, biliyorsunuz zayıf kimselerden birisi. Biz diyor Ömer'in İslam'ı ile Ömer'in İslam'a girişinden beri artık güçlü olmaya başladık diyor. İzzet bulmaya başladık diyor. Bununla ilgili daha birçok rivayetler var. Ömer radıyallahu anh İslam'ı diyor, bir yardım oldu diyor. A'atı ta'a bir yardım oldu. Ömer radıyallahu anh kardeşler, Artık İslam'a girdikten sonra Müslümanlara karşı kullandığı gücünü, kuvvetini, onlara eziyet için kullandığı güç ve kuvvetini tamamen müşriklere karşı, onları kızdırmak için, onlara meydan okumak için kullanıyor. Ve Kabe çıkıyor, haberci gönderiyor, Ömer radıyallahu an, Ömer diyor, Müslüman oldu. Tabi onlar Kureyş'tiler, müşrikler Ömer dininden döndü diyorlar. Müslümanlığı kabul etmedikleri için İslam'ı Sabe'i kelimesini kullanıyorlar. Haber yayılıyor. Ömer dininden döndü, Atalan dininden döndü diyor. Ömer radıyallahu anh hayır diyor. Ben Müslüman oldum. Kerime şahadeti getiriyor. Ömer Ömer Müslüman oldu diyor. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Bu şekilde İslam'ını açıktan ilan ediyor. Allah'ından razı olsun. Bundan sonra Ömer'in böyle İslam'ını iyice açıktan ifade etmesinden sonra dedi ki hani Müslümanlar güç kazanıyorlar ama bu arada müşrikler doğurmuyorlar. Büyük bir topluluk Ömer radıyallahu anh'ın üzerine yürüyor. Ben-ül Sehim kabilesi. Ömer radıyallahu anh'ı öldürmek için. Çünkü dininden döndü. Biz onu öldüreceğiz diyorlar. Ve onu Evinde yakalayıp öldürmek için harekete geçiyorlar. Buhari'nin haber verdiğine göre Ömer radıyallahu anh evinde e, olan olacak olaylardan korkar bir vaziyetteyken bu durumdan korkar bir vaziyetteyken As İbni Vail et Sehmi geliyor. Bu adam da bu Sehmi kabilesinin içerisinde önemli nüfuza sahip bir insan. Hatta bir başka ifadeyle ...yaşlılarından birisi, sözü geçen birisi. Üzerinde böyle... E, ...kırmızı bir cübbe var. Güzel elbiselerle, çizgili elbiselerle geliyor Ömer radıyallahu anh a, anh'a. Diyor ki, o zaman diyor, bu kabile... ...bizim yeminli kimselerimizdendir, diyor. Bu olayı Ömer radıyallahu anlatıyor. Yani... Ee, o Sehmi kabilesiyle Ömer radıyallahu anh'ın kabilesi arasında bir anlaşma var. Yemin. Birbirlerine dokunmayacaklarına dair. Bu kabile de buna rağmen bunların üzerine yürüyor. Şey Ömer radıyallahu anh üzerine yürüyor. Öldürmek için. Bu adam da Amr bin e, şey e, As Waiz e, Wa'il es Sahmi kabilesinin önüne geçiyor. Size ne oluyor diyor. Onlar da diyorlar ki Ömer dininden dönmüş biz onu öldüreceğiz onu bırakın diyor. Ve Ömer radıyallahu an artık korkudan emin oluyor o kabilenin önüne geçince kabilede o insan topluluğu da Ömer radıyallahu anh'ı öldürmekten vazgeçiyorlar ve geri dönüyorlar. Sırf o adamın öne geçmesiyle yani bu As ibnı Wa'ilin öne geçip onları durdurmasıyla. Allah azze ve celle birilerini birileri vasıtasıyla böyle koruyor işte. Allahu Teala kime ömür verdiyse onu alacak hiç kimse yok. Bir topluluk, bir grup geliyor. İnsanlar bir adamın üzerine yürüyorlar ama bir kişi bir kişiyle Allahu Teala onları savuyor. Onlar uzaklaşmıyor. Onun için hani bir hadis var hatırlarsınız. Abdullah İbni Abbas'a diyor Vesselam, eğer bütün ümmetler bir araya gelse sana zarar vermek için sana zarar vermek için bütün ümmetler bir araya gelse Allah dilemediği sürece sana hiçbir şekilde zarar vermez. Sana fayda vermek üzere bütün insanlık bir araya gelse insi cinli herkes bir araya gelse Allah dilemediği sürece sana hiçbir şekilde fayda veremezler. Diyor peşke buna, hakikatiyle, gerçek manasıyla iman edebilsin. Allah Azze ve Celle bu siret dersinden, aleyhissalatü vesselamın hayatından, ashabın hayatından örnek alan, hayatına geçiren, yaşayan, hakkıyla iman eden, ondan sonra da şehadet üzere, samimiyetle Allah'a kavuşan kullarından eylesin. Amin. Ve bizleri bağışlasın. Amin. Ve mümkün kardeşlerimize, dünyanın her tarafında, Başta Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Türkiye'de, Rusya'da, Afrika'da, Amerika tarafında nerede olursa olsun, nerede olursa olsun her bir kardeşimizde mümin kardeşimizde yardım etsin sıkıntı içerisinde olanlara. Onların ayaklarının dini üzere sabit kılsın inşallah. Ve şeytandan da uzak eylesin. Kafirlerin tuzaklarını da başına geçirsin inşallah. Hazem Muhammed. la ilaha